Herkes kabul etti. Allahu Teala, Davud aleyhisselam'a Süleyman aleyhisselamı halife kıldığını bildirince, "Ya Rabbi, bana lütufkar olduğun gibi Süleymana da lütufkar ol" diye niyasta bulundu. Sonra oğluna birçok nasihatlerde bulundu. Vaktimiz olursa çok güzel nasihatler var. Oğluna yaptığı bu nasihatler aslında hepimize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 Etrafta muhafızlar var, devriyeler var, dolaşıp duruyorlar. Hütüt hiçbir yerden giremeyince köşkün penceresinden girdi. Odadan odaya geçti, 20 metre yüksekliğindeki belkısın tahtını gördü. Belkıs tahtında uzanmış yatıyordu. Onu bu halde gören Hütüt mektubu tahtına bıraktı. Sonra da Belkıs'ın uyanıp mektubu okumasını beklemek için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 Allahu Teala ayıldır. Görevlendirildiğin emri yerine getir.